Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubundan dinlediğimiz bir Zeybek ile başladık. Geçen hafta Babil'den sonra da Muammer Ketencoğlu ile Rebetiko müziğini konuşmuştuk. Rebetiko müziğinin ülkemizdeki ve dünyadaki geçmişinden de bugünü ve geleceğinden konuşmuştuk. Bugün yani 11 Eylül Pazartesi günü İmroz konseri kaydı ile bu söyleşiyi tamamlamaya karar vermiştik. İmroz geçtiğimiz haftalarda arkadaşımız Melike Çapan'ın yeniden buluşacağız. İmruz'un 1964 belli sergisiyle gündeme gelmişti. Gökçeada Kent Konseyi Başkanı'nın sosyal medyadan yaptığı ötekileştirici paylaşımlar nedeniyle sergi Melike Çapan tarafından ileri bir tarihe ertelenmiş ve Adalılar Gökçeada Kent Konseyi Başkanı hakkında açtıkları davayla sergi süreci ...takibe almışlardı. Muhammet Ketencoğlu ve Agora Minör... ...8-10 Eylül tarihlerinde Gökçağ'da İmroz'da gerçekleştirilen... ...2023 Çevirköy Festivali kapsamında... ...9 Eylül Cumartesi akşamı... ...Kaleköy Castro Karadut Bistro'da sahne aldı ve... ...bu ayrıştırıcı, ötekileştirici dilin... ...İmroz'da yaşama şansının olmadığını... ...şarkılarıyla bir kez daha ifade ettiler. Yüzlerce insanın katılımıyla... ...festival etkinlikleri ve konserler üç gün boyunca coşkuyla gerçekleştirildi. Umarım serginin açılışını 1964'ün 60. yılında yani 2024'te yine şarkılarla kutlarız. İmroz konserinde akordeyonda Muammer oldu. Vokal, bağlama ve parmak zilinde Serap Çiğdem Şahin e, Vokal ve koboloide Kikar Şahin e, Buzuki'de Doğukan Yurt Akustik gitarda Erdem Arı ve e, Buzuki ve bas gitarda e, Murat Küçük yer aldığı topluluk e, Panoyotis Tundas'tan e, Kostas Skarvel e, Marcos Van Vekaris'ten Yorgos Michakis'e Spiros Peristerise, Stavros Sarhakos'a kadar rebetiko’nun seçkin örneklerini seslendiriyor Topluluk konserde Muammer Ketencuğun'un İzmir Hatırası Harbinde yer alan İzmir Üçlemesinden iki tanesine de yer verdi. İki şarkıda da sevgili arkadaşımız Stelio Berber, konuk solist olarak sahnede yer aldı. Geçen hafta Rebetiko'nun hayatın içerisinde bir müzik olduğundan ve Şarkıları söyleyenlerle dinleyenlerin doğrudan etkileşim içerisinde olmasının güzelliğinden bahsetmiştik. Hatta Muammer konserlerinde sadece dinleyenler varsa bu konserden çok da zevk alamadığından söz etmişti. İmroz konseri tam da Muammer'in sevdiği tarzda bir konser oldu. İşte geride Castro Liman'ının köpekleri havlıyor. İşte bir bir yanda İmroz'un neredeyse 11 ay dinmek bilmeyen esip kükreyen rüzgarının sesi konseri dinleyenler ayakta işte dans ediyor zaman zaman şarkılara eşlik ediyorlar kayıtlar çok kaliteli olmasa da tadı bambaşka bu konserlerin umarım sizler de bu şarkıları dinlerken müzisyenler ve konserin katılımcıları ile aynı keyfi alırsınız Geçen hafta Rebetiko müziği ve kültürü ile tanışmamda sevgili Muammer Ketencoğlu ve arkadaşlarının öneminden söz etmiştim. Bana Rebetiko'yu sevdiren bir başka isim de sevgili arkadaşım Stelio Berber oldu. Stelio Berber 9 Eylül İm İmroz konserinde Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör ile konuk sulist olarak sahnede yer aldı ve bir Yorgos Michakis bestesini seslendirdi. Bir balıkçının derdini anlatan bir şarkı. Şöyle diyor şarkıda Miçakiz. Bir balıkçıyım. Küçük bir teknem var. Kürekli ve yelkendi. Her gece balığa çıkarım. Balık ağlarımla baş başayım. Aldığım balıkları pazarda satarım. Her zaman sokaklardayım. Beni yalın ayak sokaklarda görürsen sakın gülme. Beni neden istemiyorsun? Oysa ki ben nasıl ilgileneceğimi biliyorum. Alacağım kadınla diyor şarkı. O saras. yıllarca buraya gelip gittim demiştim. Kimle gelip gittim çok sevgili dostlar. Kendisi yalnız müzik işleriyle uğraşmanın ötesinde burada durum toplumunun sağlam bir konum tekrar eskisi gibi sağlam bir konum kazanması için fazlasıyla çok güzel işler yaptı. Okullar açıldı. Dernek kuruldu. Yakından takip ediyoruz. Bütün bütün bu işlerin başında sevgili Salihio Berber var. Şimdi sevgili sevgili öyle. Ben 2009'dan beri 2009'dan beri beraber çalmadık. İşte engel girdi. Ondan sonra sıra sıra ilk kez çalıyoruz. Haberiniz olsun. Kurada yapmadık ha. Kalisver Ayngros, akşamlar herkese, sevgiler. Valla özledim Bahmet, seni de özledim, herkese özledim, sahneyi de özledim. Çevirin ee, Köyü Festivali'ni buradan selamlıyorum, herkese, bütün dostlara selam, sevgi. <gülüyor> Belki aramızda balıkçılar vardır, i̇şte en azından merak, merak için almayanlar, balık tutanlar. Oksaras Oksaras Georgios Petchakis İstanbul'dan gitmedir. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Sei stiranno <gülüyor> e dimmi e betapereya espera haleluya Gel dansaryap günaydın da Bolito sihiriz o, i̇mebleti sikeyeleriz. sen bir gitaskülle Sağ teşekkür ederiz. Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubundan bir Vasilis Çiçeniz şarkısı dinliyoruz. Simeronike Vradyazi. Sonraya, e, Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubunun e, İmroz Köyü Festivali'nde 9 Eylül akşamı verdiği konserden iki şarkıyla devam ediyorum. Şimdi yine ağır kasaplar var. İstanbul'dan Kaza Babası ve bir Martus şarkısı. <Gülüyor> 85.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubunun Emroz Köyü Festivali kapsamında 9 Eylül Cumartesi akşamı Emroz Castro'da verdikleri Rebetiko konserinden şarkılar dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı bir Vasilis Çiçenis şarkısı, bir aşk şarkısı ama aslında bu şarkı politik bir şarkı. Yunanistan'da 1936-1939 Metaksas diktası yıllarında yazmış bu şarkıyı Çiçenis şarkıda dolaylı yoldan sabredin diyor. Sabredin bugünlerde geçecek. E bu şarkıyı geçen hafta hayata veda eden çok sevdiğim ağabeyim Süleyman Talay için çalmak istiyorum. Yaşamı işte Doğu'da bir komünist olarak yaşanmış zorlu bir yaşam. Batman'da ve Siirt İlerici Gençler Derneği ve TKP yöneticiliği Moskova'da yaşadığı dönem işte cezaevi tecrübesi daha sonra Türkiye Birleşik Komünist Partisi ve Sosyalist Birlik Partisi kuruluş çalışmaları. Bu arada 90'larda Kürt illerinde yaşananlar işte Vedat Aydın'ın cenazesi. Sonra yerleşik komünizm anlayışının demokratik bir özelleştirisi, eleştirisi. Ardından yeni arayışlar ve küyerel düşünce grubu çalışması. Süleyman Talay yaşam hikayesini iletişim yayınlarında yayınlanan Yaşamaktan Soğumadan ...başlıklı bir kitaptan anlatmıştı. Tabii sadece siyaset yok Süleyman Talay'ın hikayesinde. Batman'daki çocukluk yılları... ...1980 sonrasının zorlaşan geçim mücadelesi... ...canlı bir hayat hikayesi... ...hayal kırıklıkları, hesaplaşmalar ve samimi siyasi bir muhasebe. 1990'lı yıllarda dünya... Büyük değişimlere gebeyken Hüseyin Çakır ile birlikte küyerel kısa adıyla küresel ve yerel bir perspektifle dünyaya, olaylara, gelişmelere yaklaşan özgürlükçü bir düşünce hareketini kurdular. Taksim merkezli büyük salonlarda kamuya açık çok sayıda e, toplantılı organize edildi. Kitaplar, broşürler yayınlandı. Hüseyin Çakır da geçtiğimiz yıllarda hayata veda, e, veda etmişti ve son yıllarını o da İmroz'da e, geçirmişti. Şimdi sevgili eşi İmroz'a yaşamaya devam ediyor. Bu şarkıyı hem Süleyman Talay'ı hem de Hüseyin Çakır ağabeylerinin anısına çalmak istiyorum. Onların daha adil, daha özgür ve daha güzel bir yaşam için verdikleri mücadele bugün gençlerin düşlerinde, umutlarında şarkılarında ve mücadelelerinde yarınlara taşınıyor. Şimdi sansürün gölgesi Şarkı Vasili Stican'ı sahiptir. Kâne ligaki birazcık sabret diyor. Bu karanlık günler geçecek, kalbindeki kara bulutları dağıt, özgürlük bir gün gelecek diye aslında şifreli bir şekilde yazdığı bir şarkı. Bir şeyler hatırlatıyor herhalde. Birazcık sabredelim diyor bu şarkı. Onu söylediğinden biraz daha çöpte yanacağız galiba. Biraz daha, daha, daha, şeyin daha şeyin da sabredin. Var. Sırada Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubundan dinleyeceğimiz bir Apostolos Hacı Hristos şarkısı var, Kayıksiz. Colu ve Agora Minör grubunu şimdi İzmir'den mizahi bir şarkıda dinlemeye devam ediyoruz. Bir kızı olan atışması. E, Tosalvari. Geçen hafta Muammer Ketencoğlu ile usta Feris'in 1983 yılında çektiği Rembetiko filminin Rebetiko müziğine ve kültürüne olan ilgiyi ülkemizde ve tüm dünyada tetiklediğinden söz etmiştik. Programın yayınlandığı günden bir gün önce filmin 40. yıl konseri Atina Akropol'ün hemen yanı başında yer alan Herodion Antik Tiyatro'da bir konserle kutlanmıştı. E, konsere katılan arkadaşımız İvi Dermancı'dan am bilgiler almıştık. E, konseri olan ilginin fazlalığı nedeniyle bu konser e, birkaç gün sonra e, 15 Eylül'de ve e, 12 Ekim'de birer kez daha tekrarlanacak. E, sırada bu filmden sözleri e, filmin yönetmeni Kostas Ferise e, bestesi filmin müziklerini besteleyen Stavros Xarhakos'a ait bir şarkı var. Stautoma. Ardından İzmir Torba Doğumlu müzisyen Vangelis Papazoğlu bestesi bir şarkı dinleyeceğiz. Pentehronia di Kasmenos sözü Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubuna bırakıyorum. Şimdi çalacağımız şarkıları hepiniz biliyor. Bu arada ilk çalacağımız şarkı 1983 yılında çekilen Rebetiko filminden. Bu sene 40. yılı kutlanıyor filmin. Çok büyük konserler yapılıyor. Biz de Kostas Berisi ve Stavros Xarchagos burada almış olduk. Bu akşam tabaşın yerine gel ben sana baklamaz çalayım. Gökten melekler insin bizim için çift telli oynasın. Hey. hep şeyi Büle, ola fumun sen Demo pesca Aştı da Bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün programda Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör grubunun 8-10 Eylül günlerinde düzenlenen İmroz Çeviriköy Festivali kapsamında 9 Eylül Cumartesi akşamı Emros Castro'da verdikleri Rebitiko konserinden şarkılar dinledik. E bu yılda geçen yıl olduğu gibi Emros Gökçeada'da bir dizi program kaydı yapmayı planlıyorum. Aslında bu konsere gidip bu kayıtları yapmaya niyetliydim ama e, sevgili annem küçük bir kaza geçirdi ve tabii seve seve onunla kaldım. Bir genç kadın yani 91 yaşında ve çabuk atlatır bu belayı da. Ben de sanıyorum Ekim veya Kasım ayında İmroz'un fırtınası ayazı başlamadan, işte dalgalı denizleri coşmadan İmroz'a gidip planladığım bu program kayıtlarını yapar ve ardından sizlerle paylaşırım. Babilden sonranın eski ve yeni kayıtlarına programın YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Babilen sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bu programın yapımında çok kişinin emeği var. Onları anmadan geçmek istemiyorum. Sevgili Elif Ketencioğlu ...video ve fotoğraflarıyla... ...Agora Minör grubundan... ...sevgili Murat Küçükarslan... ...konserin ses kaydıyla... ...Robert Kolej'den sevgili... ...Hocam Deniz Baysal... ...bu ses kayıtlarına verdiği... ...edit desteğiyle... ...Açık Radyo ekibinden Ömer Şahin... ...ses kayıtlarına son bir el atarak... ...bana destek verdiler. Bu kaydı sizlere... ...Andre Grisco ulaştırıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yani bence Açık Radyo'yu diğer radyolardan ayıran... ...işte programcıları ile... ...program konuğu müzisyenleri ile... ...program destekçileri ve radyo emekçileriyle ...kolektif iş yapabilme arzusu ve yeteneği. Bu nedenle gönlüm çok rahat. Açık Radyo her zaman açık kalacak. Haftaya pazartesi 13'te yeni bir konu ve yeni yeni müziklerle... ...sizlerle birlikte olmayı umuyorum... Programın son sözünü yine Muammer Ketencoğlu ve Agora Minör müzisyenlerine bırakıyorum. Çok güzel bir hafta yaşayın ve her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Evet, geldik sona. Çok teşekkür ediyoruz. Ta buralara kadar geldiniz. Perade Ensemble'da minör ve Vanver Ketancıoğlu'nda belki de hiç anlamadığınız Bilal. şarkıları dinlediniz, eşlik Bilal. ettiniz, dans ettiniz. Bilal. Tamam bir dakika bir şey söylüyorum. Bilal. Bir dakika Bilal. ya. Bilal. Bilal. Tamam söyleyeceğiz zaten. <gülüyor> en baştan. En baştan bir daha değilim. Bütün festivalin tüm emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Bilal. Gerçekten hani burada olmak ayrıca başka bir şey. Yunanca, Rumca şarkıları, türküleri burada söylemek gerçekten ayrı bir şey. Hepimizin şu denizden o feribotla buraya gelişi ve burada bu şarkılar için ve bu festival için buluşması çok ayrı bir şey. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Vesile olan herkese, ee, ses de yardımcı olan herkese, Taylan'cığım sağlık. İmroz'un, İmroz'un yerli yani insanlarına, anavatanı İmroz olan insanlara ve İmroz'da yaşamayı seçen tüm dostlara selamlar sevgiler olsun. Şimdiki olan bir baştan lever aşımdan aldı güzel sesin, I okay. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, mağar iyi geceler.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Hatice Günaydın ve Bülent Atamer'e teşekkür ederiz.